Elhamdulillahi <mile> r-Rahmani r-Rahim, elhamdulillahi rabbil alemin, assalatu vesselam, ala seyyidil murseline muhammedin ve ala tasavvuf, İmam Gazali Hazretleri tasavvufla ilgili hasletlerden bahsediyor. Burada birkaç terste geriden de geldik. Şimdi bizim konumuz tevekküle kadar gelmişti ama ...tasavvufun iki hasleti var buyurdu. Birincisi istikamettir. Bunu bir sohbette anlattım aylar evvel. Sonra bir daha yeniden başladık derse... ...tabii farklı konular konuşuyorum. Ama ikinci bir de anlattım geçen birkaç hafta evvel. Efendim... İstikamet uzunca konuşuldu. İkinci haslette sükûnet. Yani halktan sakin olmak. Bunu da anlattım. Yani işte insanlarla güzel geçin, geçinmek... İşte insanların saldırılarına karşı paniklememek. işte onlara ters cevap vermemek. işte böyle. Ahlaklı olmak yani. Ahlaksızlık yapmamak. Sana ahlaksızlık yapılabilir. Sen ahlaklı olacaksın falan. Bu da uzun uzun anlattığım, misaller verdiğim konular bunlar. Tasavvuf hastalıkları ikidir. Birisi istikamet, birisi de mahlukata karşı yani mahlukat deyince sade insan da cin de girmiyor buna. Yani buna hayvan da görüyor mesela. Şimdi sen At seni tepti, sen de ata tepemezsin yani. Anladın mı? Bu eşek bana niye vurdu? Al eşeğe bir kamçı atamazsın yani. Sana tasavvuf ehliysen sakin olacaksın, mahlukata karşı terbiyeli olacaksın, ahlaklı olacaksın, eziyet etmeyeceksin, eziyet görsen de eziyet etmeyeceksin. E, tasavvuf bu ama herhalde kitapta kalmış. Farkındaysanız ortalıkta böyle bir sofi tasavvufçu bulamazsınız. Ee, belki vardır nadirattan. Ondan sonra e, istikamet. Şimdi istikameti tarif etti. İstikamet Allah'ın zatını, rızası için, nefsinin hazlarını feda edeceksin dedi. Bunu da tafsilatla anlattım yani. Şerhlerden izahlar getirdim. Sonra insanlarla e, işte gü güzel geçinmek istikamete onu soktu. Milleti kendi istediğine zorlamayacaksın. Şerata muhalif olmadıktan sonra Kendin onunla isteklerini yapacaksın. Hanımın bir şey istedi, şerata muhalif değilse sen ona uy. Anan bir şey istedi, şerata muhalif değilse zaten uy yani. Anam istediyse mutlaka uy. Hanımın istediyse sen bilirsin ama uysa ne olur? Ahlaklılık bunu gerektirir. Şerata muhalif değilse kaydını koruyoruz. Ona da misaller verdim ya, yani. dolu misaller verdim. Şimdi her şeyi tekrar anlatamayız. Sümmeynneke şimdi dersimizden, Sümmeynneke selteni anil ubudiyeti. Sonra sen bana ne sordun diyor? Kulluğu sordun. Ben bunu da çok anlattım yine. Ubudiyet makamı, ibadet var, ubudiyet var dedim. İbadetle ubudiyetin farklarını anlattım. Efendim ibadet hepimiz yapıyoruz işte namaz, abdest falan. Bunlar Zahirde kalıyor. Yani kal batını tarafı yok. Tek kanatlı olanlar buna ibadet. Herkesin ki ibadet sayılır. Eşnek adam namaz kılıyor. Biz de buna masiyet yapıyor diyemeyiz herhalde. mecburiyim ibadet yapıyor. Ama ubudiyeti var mı? Yani bu namazda işte huzur var mı? Huşur var mı? Niyet var mı? Salih mi? falan falan Bunları katıştırdığın zaman ubudiyet tarafı giriyor. Yani ibadetlerin, görünen ibadetlerin manevi kanadı diyebilirsiniz. Ruh tarafı diyebilirsiniz. Manevi boyutu diyebilirsiniz. Şi am bănat oboudietten, s-o întrebi. Oboudietul este trei lucruri. Trei lucruri. Unul este aha-duha. Unul este aha-duha. Unul este aha Birincisi neymiş? Muhafazatü emri şer'i şer'atın emirlerini muhafaza etmek. Ne demek şer'atın emirlerini muhafaza etmek? Bunu biliyorsunuz. Yani ister memurun yani binden, yani emrolunan konular namaz, oruç, hac, zekat, zikir, şükür vesaire. Kadınlar işte tesettür, işte namereme görünmemek işte birçok herkesin kendine göre kadın erkeğe de fark edebilir. Zengin fakir arasında fark ediyor. Herkese zekat varz değil, herkese ağaç farz değil. Yani emrolunanlar. İkinci konu menhun ah canibidir. Yani yasaklanılan konulardır. İşte içki, kumar, faiz, boğuş vesaire. Bu kulluğun başı budur. Evvela bundan evvel mesela şimdi FETÖ yok işte paralel bunlar neymiş işte bunlar tarikatmış da. Bunlar böyle yapmış da öbür tarikatlarda yaparmış da falan konusu. E şimdi bunlar tarikat değil ki bir defa. Bunların tasavvufla hiçbir alakaları yok. Evvelden beri bunların lafı nedir? Zamanımız tarikat zamanı değil. Görüşleri bir defa tarikat zamanı değil diyor. Bir. İkinci bunların, bunlarda tasavvuf tarikat niye yok? Mürşit yok. Niye mürşit yok? E şimdi Gülen'in mürşidi kim? Mürşidi yok. Bediüzzaman'dan istifade etmiş. Kurban olsun Bediüzzaman'a. E Bediüzzaman'ı görmüş mü? Görmemiş. Ders almış mı? Almamış. Silsilesi var mı? Yok. Şeceresi var mı? Yok. E şimdi sen burada cık, bunu istemedin. Şer şer. Hadimi şerhe. o metin. Şimdi efendim, e, bir insan tasavvuf demesi için, tarikat demesi için, olması için diyelim. Yani. Bunların bir şey de haberi olmadığı için atıyorlar, tutuyorlar. Herkes şeyh tarikat sanıyorlar. Tarikatta ne alakası var? Mürşitsin, menlemekül, şeyhuf ve şeyhü şeytandır. Niye Ebû Yezid el-Bastâmî buyurdu? Bütün ulema Avliya niye buyurdu? Şeyhi olmayan şeyhi şeytandır. Şeyhi olmayan adam, mürşidi olmayan adam sonunda gelir gelir ne yapar? Milleti bombalar. E, uçacak duruma gece ibadetten gece sabah kadar tecvid kılıyor. E gündüzde milleti bombalıyor. Nasıl oldu? Çünkü şeyhi şeytandır. Mürşit yok. Kim mürşidi olup da sapıtmış yani. Hep mürşitsizler sapıtmış. Çünkü akılla, ilimle olmaz. Sapıtmayı önlemez. Hatta artırabilir. Alim esbabı ı evladım. Efendi baba Hazretleri kardeşi, Buyururdu. Yani ilim insana azdıran sebeplerdendir. Dizginlenmesi lazım. Onun için mürşit lazım. Bunun tarikatla ne alakası var? Şimdi, bak sana tasavvufu anlatıyor. Ubudiyet yani. Ubudiyet tasavvuf tarafıdır. İbadet, namaz kılıyorlar. Pazartesi, Perşembe oruç tutuyorlar. Efendim, işte teheccüd kılıyorlar. Bu yapı öyle idi. Kurslar, yurtlarından duyduklarımız Öyle duyuyorduk biz tabii. E şimdi geldiğimiz noktada ne oluyor? Bakıyoruz ki, efendim, bin türlü haram var. Nerede çıkıyor bu haramlar? Bu haramları E, fetva veren, bunları irtikap eden adam da tasavvuf olabilir mi? Bırak tasavvufu. Şeriatın zahiri yok. Şeriatın zahiri olmayan batın olabilir mi? Übudiyet bir defa üç şeyden ibarettir. Birincisi muhafaza ömrü şeriat. Şeriatın emirlerini muhafaza edilir. Şimdi burada şeratsızlıklar zaten baştan beri söylendi. Ne dendi şeriatın emri? Neydi? Kadına, mesela kadınlar bir erkeklere karşı... Başını açamaz, saçını gösteremez, vücudunu gösteremez, bacağını gösteremez. El giyinik de olsa şekil belli eden şeyler kullanamaz, vesaire dedik dedik durduk. E şimdi bunlar ne, ne dediler hepimiz de biliyoruz. Efendim de ilerlemek için veya şurada burada ilerlemek gele 28 Şubat'ta işte biz irticacı değiliz demek için bütün milletin, karların, kızların yani çalışanların herkes başınızı açın ve açtırdılar. Bunları dinledi millet. E dinlememeliydi niye? E sen kulluk istiyorsan Allah şeriatı muhafaza edecektin. E senin hocan sana şeriatsiz bir şey söylediği zaman biz size senelerdir anlatıyoruz. Efendi Hazreti 80 senedir anlatıyor. Ne deniyor? E, havada da uçsa, denizin üstünde de yürüse eğer ki şerata muhalif bir şey söylüyorsa itaat edilmez ve dinlenmez. Bu keramet gibi gözükenler şeytanın istidracıdır keramet değildir. Bunları hep anlattık. E siz, e sen bu kaideleri gözetmediğin zaman, bu kaideler senin elinde olmadığı zaman, cahil olduğun zaman, başka hocaların el alimlerin sohbetini dinlemediğin zaman böyle mısın? Şeriat ilmini alman lazım. Benim hocam bana yeter. Böyle bir şey yok. Şeriat ilminde herkesden istifade edilir. Diyelim ki başka tarikata bağlısın, başka cemaatin mensubusun. Ama şeriat ilminde Senin hocandan alamıyorsan bu ilmi hangi tarikattan, hangi cemaattan olursa olsun ehli sünnet bir insan bir şey anlatıyorsa onu dinleyip anlaman lazım. E sen bunu dinlemediysen işte böyle kafayı kira verdin. Biz size ne yapalım? Yeni mi konuşuyoruz bunları? Şeriatı muhafaza edeceksin dendi. E, tasavvuf da böyle başlar. Kulluk da böyle başlar. Übadet. O, bu, hepsi buna başlar. Nasıl kafanı açarsın sen ya? O sonra biz kadın erkek bir arada çalışmayın diyoruz. Fetva yok. Yüz dört kitaplar bulamazsın. Hiçbir fıkıh bulamazsın. Kadın erkek bir arada çalışamaz. Sen memur da olsa çalışamaz. Amir de olsa çalışamaz. E, bunlar kadın erkek karma karışık millete fetva verdiler, hatta başını açtırdılar. Başı kapalı bile olsa çalışamaz. Efendi hazretleri derdi, çarşaflı olsa bile bu okullarda erkek öğretmenden okuyamaz. Cehaz değil. şerat bu. E buradan çıktığın zaman zaten başlıyor. Sapma, gide gide, gide gide, gide gide milletin kafasına bomba yağdırana kadar geldi iş. Çünkü sapmanın şey yok. Santimi yok yani. Bu bir başladı mı? Çünkü mesela hani ne derdi? Mustafa Efendi rahmetli Hakyat Aman derdi ayaklarınız derdi. Kıbleye tam dönük olsun. Bazıları işte millet ayaklarını tam şey edemiyor. Kimisi romantizmadan. Işte ben de öyleyim biraz ama. Kimisi işte çok futbol oynamış, bacakları yamulmuş. Herkes bir şey derdi. Ya şöyle tutacaksın. Dört parmak arası olacak. Böyle derdi. Çünkü derdi rahmetullahi aleyh. Ya benimki şöyle, şu kadar kıbleden şey mesela namazda, kıyamı söylüyorum ayaktaysan. Ama derdi, sen derdi buradaki santim oynadığı vakitte, sen daha İstanbul'dasın diyelim, Kabe'ye kadar bu santimi götür bakalım derdi, nereye gidiyorsun derdi. Ayağın <gülüyor> nerede, Kabe nerede? Kabe burada sen ayağın böyle gitti derdi. Burada santim gibi gözüküyor ama derdi, Kabe'ye kadar bu açı açılarak gidiyor derdi. Eşte bu böyle başlıyor. Her şey böyle başlıyor. Efendimizin müstahabı kaybettirmezdi. Edebi kaybettirmezdi. Çünkü bu bu işler böyle yani. Tabizin sonu yok dedik biz. Senelerdir anlatıyoruz. Şerat yoksa tasavvuf mu olur? Hocalık mı olur? Şeyhlik mi olur? Ya hangi şeyh de, diğer sivil insanı öldür? Şeyh mi o? Şeytandır, deccaldır. İstese havada uçsun. Terk etmek icap eder. Hemen. Asla şeratsız bir şey söyleyen şeyh. Ya kıbleye doğru tükürdü diye Beyaz best mi geri döndü daha. adam edeplerden bir edeb. Biz günde 50 kere nereye tükürdüğümüz belli değil ne tarafı? Zaten lavaboları yaparken kıbleye doğru yapmamak lazım. İcabında tüküreceğin yerleri mesela. Ha tamam abdest aldığın lavaboda abdesti kıbleye doğru almak lazım. O da ayrı bir şey. E tükürürken de dikkat edeceksin. Şöyle diye etmeyeceksin. Şöyle edeceksin. Böyle tükürürsen kıbleye doğru gelmez. Ama lavabo bir ise tüy yaptığında kıbleye gelir. Her şeye de. Ne, kalktı ne kadar yoldan dediler. Büyük bir veli var. Ebu Yezid el-Bastami. Kardeş sallallahu aleyhi Sultanul Arif'in, Allah'ı bilenlerin padişahı. Seneler bunlar niye anlatılıyor size? Dedi ki, gidelim madem Evliya Allah'tan dedi. Onlar kendilerine Sultanul Arif'in demezler ki. En akır görüle Gittiler belki de ne kadar yol yürüdüler. Geldiler. Tabi onlar yoldan geldiği için cemaat, Bu veya işte neyse o zat camiden çıkıyor. Camiden çıkarken onun tekkesine gidecekler veya evine ziyarete gidecekler. O arada yaklaştılar birbirine. Baktı ki o işte arkasını döndü falan kıbleyi tabii biliyor beyaz tam görüyor beya. O zat kıbleye doğru tükürdü. Yine o mübarek bir insan tabii o zamana göre salihlerden veli bir insan. Ama bir edebi şey edemedi yani koruyamadı. Hemen dedi ki ziyaret et lüzum yok. Doğru geri dönüyoruz. Adımlarımıza yazık etmişti. Müritleri dediler efendim Hazretleri niye öyle dedi gelmişik buraya kadar biz ziyaret edelim. E dedi ki Allah'ın şeriatının edeplerinden bir edebi koruyamayan adam Allah sırlarından bir sır vermez dedi. Yani onun makamı yine o zat büyük zat. Şimdiye göre tabii belki de tap makamındadır o zat bile. O çok eskiyi konuşuyoruz. O zaman en ufak edepten adam itibar görmüyor ya yani. Şimdi baksana haram işleyenler bile şey yok oluyor memlekette. Onun için geri döndü. Bir edebin terkinle Bak şeriatın emirlerini muhafaza. Tasavvufa getirirsen işi çok inceye doğru gidersin. Ama tasavvufa getirmezsen bile bu adam deccal mı, alim mi? Bu zahiren konuşuyorum. Tasavvuf da şeyh mi, mürşit mi, evliya mı, kutup mu? Onu konuşmuyor. Deccal mı? Yoksa alim mi? Sohbete dinlemek caiz mi? Değil mi? Bu konu herkes ilgilendiriyor. Çünkü millet herkesin konuşmasını dinliyor. Kitaplarını okuyor millet yazarların, çizerlerin. E bu adamdan kitap oku mu? Burada ilk baştaki esasımız nedir? Şeratı muhafaza ediyor mu? Etmiyor mu sana bunu? E böyle deniyor. Şimdi bak adam anlatıyor. İşte bir tanesi. Bunların yurtlarındaki kız talebe, kız yani, evlenmemiş. İşte bir savcı bunların aleyhine dosya açtı işte 28 Şubat'ta. ...tutuklama kararı falan herhalde o, o savcı olacak. Öyle anlıyorum ben. Laftın içeriğinde isim yok. E sen efendim kıza diyorum fetva veriyorlar ki sen git bu savcının koynuna gir. E nasıl olacak nikah mükah bir şey o, o savcı denen zaten nikah mükah arayan biri değil. O belli de. Kıza diyor git kıza. Niye? E çünkü burada başka vasıf tutan yok. Senin vasfın tutuyor. E ne olacak? Ben ho ho hoca efendiden fetva almadan bu işi yapamam ya ben namuslu biriyim diyor. Bütün şeylerde var yani bu haberlerde şimdi. İsmi de mahfuz diyor bende de. Diyor tabii kızcağız intihar etmekten zor kurtulmuş. Şimdi evlenmiş falan diyor. Çocuğu var diyor. İsmini veremem diyor yani. E şen, şimdi duruma bak. Bak hele bak ya. Ondan sonra gideriyor. işte efendim. kayırmış şu ilişkisi. Şusu busu. Ondan sonra. Yani ben hoca efendiyle fetva alacağım falan. E Burada e, işte. E, fetva. Ee, sorulur mu? Sen efendim adam öldürmek haram mı demişler bunu. Hoca ben sana böyle haber yolladım. Demiş haram. Ama harpte ne yapacaksın demiş. Ha anladım demiş. Anlamadı işte. işte. Anlamadı işte ama anladım zannettim. Ve gitti o günaha düştü. Allah affetsin. E sonra da hadi gidişine demişler. Bilmem ne bilmem ne. Biz mi uğraşacağız? Ya bu işi biz Ben sahip çıkın. şu durum budur. Ondan sonra hani beni biriyle evlendirecektiniz. Biz seni kimle evlendireceğiz? Zaten demişler. bu vaziyette. Az daha intihar et, daha neler intihar etmişler. Her dakika böyle göz, ne pilotlar ne şeyler, ne kadınlar ne erkekler. Herkes intihar ettirmişler. Hadi Yapmayacakları bir şey yok. E şimdi şeratı muhafaza etmezsen, yav zina haram. Ne harbi var ya? Ne harbi var yani gideceksin zina edeceksin. Hangi harpteyiz ya? Sen kendi e, Hezimet hareketinin bilmem e, başarıya ulaşması için kendine göre bir şeye yere gelmen için efendim bir zinaya nasıl feth edersin? On sonra kendi adamlarına hep demediler mi ki siz atılmamak için içki için. Bunu herkes biliyor. Ondan sonra demediler mi ki kadınlara efendim siz mutlaka karlarınızı plaja götürün. E plajda da bunu en yüksek ağızdan dinledim ben. Paralelciler değil. Paralela zıt olan en üst seviyedeki zatlardan dinledim. Bizzat. Yani raporlar var. E sakın mayo falan giymeyin öyle hani göbeği kapalı mayolardan. İlla bikini giyeceksiniz. Çünkü öbürü mutasıplık sezdirirsiniz. Bikini giyeceksiniz. Hangi kitapta da var? 104 kitapta da yok. E sen niye dinlediniz bunu arkadaş? Şimdi o pişmanı, şeriatı muhafaza etmeden kulluk olur mu, ibadet olur mu, obudiyet olur mu, takvalık olur mu, cennete girilir mi ya? Ya Allah var, Kur'an var, siz ne kadar cahil yetiştirilmişsiniz, nasıl bir insansınız ya? İşte onun için. Biri çıkar deccalın, biri gider, biri gelir. Bu memleke, bu millet cahil bırakıldığı için, İmam Hatip'te okuyan cahil, ilahiyette okutulan cahil, hepsi cahil. Şeriat diye bir şey bildikleri yok. Geçen İzmir İlahiyat'ta bir mezuniyet töreni var. Aman yarabbim bunlardan ne olur? Derseniz mezun olanlardan tiyatrocu olur, kemancı olur, sazcı olur, davulcu olur, zurnacı olur. Her şey olur bir tek hoca olmaz. Alim olmaz, alim olmaz. Üstade olmaz, üstad olmaz. Çünkü vaziyete bak. Erkek, kız karışık, Zeybek oynuyorlar. Rektör, dekan, biz işte gelenekle yenilik arasında yeni bir din çıkarıyoruz diyor. Yeni bir din anlayışı çıkarıyoruz diyor. Fela falan. E şimdi bizim Allah dinimizi tamamladığını Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Sizin çıkarttığınız sizin dininiz olur. Allah'ın dini olmaz ki. Millete nasıl din dayatıyorsunuz, yeni din icat ediyorsunuz? Yani sanki bir paralel bitiyor da ilahiyatlardaki reformistler, İlahiyatlardaki mutezile kafası, vehhabi kafası, işit kafası, şiha kafası, bürokrasideki kafalar artarak devam ediyor. Bir de oradan çıkan boşlukları da bunlarla dolduruyorlar. Malzeme olmadığı için. Onun için bir batıldan kurtulunurken öbür batıla gidiliyor. Ve bir yanlıştan kurtulabilirken öbür yanlışa gidiliyor. Pislik, pislikle temizlenmez. Anlayan yok. Ya burada su var. Tertemiz su var. Ehli sünnet, haliz ehli sünnet var. İnsanlar var. İş şura yok, istişare yok. İstişare kimle yapılıyor? Efendim, din şurası. E din şurasındaki adamların e, bu halktan ne haber var? Sosyalden ne haber var? Milletin durumundan ne haber var? Memleketin ihtiyacından, zaruretten ne haber var? Bu adamların, bu şuradaki adamlar hangisi efendim bu paralel yapar karşı dinler arası diyaloğa karşı bu milleti uyardı? 8-10 senede Bir kişi uyarmadı. Hangisi IŞİD'den evvel IŞİD'e karşı uyardı? Bir kişi uyarmadı. Hangisi Şia tehlikesi var? Dolu İran ajanı var. Hangisi uyardı? Bir kişi uyarmadı. E bunlar din meselesi değil mi? Bak memleket terörist oldu. IŞİD doldu. Ondan PKK'yı konuşmuyorum. PKK zaten Marksist seniniz, dinsiz, kitapsız. Gavur. Ben İslami teröristleri söylüyorum. İslami geçinen teröristleri söylüyorum. E şimdi bu asker kılığındaki teröristler askerin çoğunu tenzih ederiz. Çoğunu tenzih ederiz. Adamlar kahramanca savaştılar. Bak yedi kurşun yedi diyor o diyor albay. Hala durmamış adam. Yedi kurşunlan diyor artık öleceği var. Ama ölmedi elhamdülillah. Telefon ettim diyor Vali yardımcısı mı ne tanıdığı varmış akrabası hemşerisi. Dedim gidiyor çocuklar seni emanet. Biz artık burada ölüyoruz çünkü direniyorlar. Direnmeseler o albaylar o yarbaylar işte amiraller birçok generaller direndi. E bütün herif şeyi ele alacak. Yani silah lazım oluyor. Bunlar bu kadar direniş beklemediler. Silahları bitti. Ama işte depoların başındakiler evden hemen kalktık gittik diyor. Öbürü oradan gitti. Buradan. Bana ne lazım? Ben görevde değilim, izindeyim demedik diyor. Kaç kişi bu şekilde? Şehit olan var. Gazi olan var. Yaralanan var. Adam şimdi dalağım gitti diyor. öbrem gitti diyor o albay. Allah acil şifa hesanesi. Askeriye de çok büyük başarı var ya. Askeriye yıpratmayalım. Yıp, yıpratmak tamamen Amerikan projesidir. Askeriye yıpratmak. Allah... Vatanı milletini seven hain olmayan Askerlerimizi polislerimizi muvaffak eylesin Biz devamlı duacıyız Askeriyede çok kıymetli insanlar var Şehit olmayı göze aldılar Bu zalimleri durdurmak için Canını malını feda ettiler Yani sivilde vardı, asker askerde yok mu yani Kaç kişi askerde de onları, Onlara direnirken şehit oldu Bu tarbeciler. O da asker onun için Bunlar asker mi asker değil ya Bunlar yine İslami geçinen terörist Bak, Onun için diyorum IŞİD nereden geliyorsa İran'a tehlikesi nereden geliyorsa? E bunlar da aynı. Dini yönden milleti kandırırlar. Çünkü neden? Bazılarla sohbetlerle şunlarla bunlar. Ya adamın sohbeti doğru şeyler konuşabilir. Peki sonra ne diyor sana? Geliyorsun diyorsun ki Hocam işte ben içki içmezsem atılacağım. İç iç oğlum iç. E bunu özelde dedi sana. Daha bu hocanın sohbetinde ne dediği muteber olur mu? Sana nasıl der ki iç iç? Sana nasıl der karını aç? Nasıl der ki gitsin at? Bunlar demiş bunlar. Nefis zaten aman ya Rabbi. Biz bir şeyden haberimiz yok. Profesör Ahmet bilmem bir şey soyadı da. Şimşek miydi neydi? Yok şimşek miydi? Başka bir adam bu. Profesör de. Belki de öyle, öyledir ama yok sanki. Bunlarla işte 20 sene evvel ayrılmış. Adam şimdi döküldü. Ulan neredeydiniz? Biz tanımıyoruz etmiyoruz. Biz bunla hiç görüşmemişiz ki. Çoğu eskiden işte bir el üstüne hocalardan okunmuş şeyi var. Bu ya zaten 20 senedir adam gitmiş. E biz ondan evvel de Türkiye'de de biz görüşmemişiz. Ama şimdi böyle bir şeyler oldu. Adam diyor ki profesör anlatıyoruz. Işte. Net TVmine Net TV'de çıktı bu adam. Bir buçuk iki saat konuştu. Dinlemekte fayda var. Yani ya diyorum benim işte çok dikkatimi çeken şuraya anla, anlatma çalışıyorum. Tasavvufla ne alakası var? Se i̇şte ben herkesten kendimi hakır görüyorum. Ayakları, ağlamasızlama sızlama ayakları bilmem neler bilmem neler. Meğer işte sizden sonra kim kalacak efendim sorulsa ta Türkiye'den gitmeden. En kızdığı tabi sorulardan biriymiş bu. Ondan sonra efendim böyle durulmuş uymuş. buymuş. Bizzat diyor kaç kere duydum diyor adam. Bak televizyonda söylüyor adam. Dedi ki diyor şimdi gözümü yumarsam yani demek istiyor işte şey yapacağım manevi boyuta geçeceğim demek istiyor. Benden sonra kıyamete kadar bu işi kimlerin yürüteceğinin tek tek isimlerini sayarım. Sen Rasulullah mısın haşa sallallahu aleyhi ve sellem? Efendimiz kıyamete kadar olacakları saydı. Ondan başka kimseye sayabilir kıyamete kadar olacaklar. Evliya Allah'a kayıptan bildirilir kerameten. Ama kısmidir. kısmi bildirilir. Kıyamete kadar olacakları sayar. Hangi bir, böyle bir şey iddia? Ondan sonra da diyor, dedi ki diyor, Üç yaşında ben öldüğüm zaman bu hizmeti yüklenecek kişi üç yaşında olacak. Bu ne demek yani? Hepiniz avucunuzu yalayacaksınız. Hiçbiriniz beklemeyin. Onlara onu diyormuş yani. Mesajlar öyleymiş yani. Ondan sonra da diyormuş esas meseleye bak şimdi. Bir hocayı bırak. Bir Müslüman hangi kurumda olursa olsun bunu yapar mı yani? Kızları diyor talebeleri aldık diyor işte Manisa bilmem ne İzmir o taraf Ege civarı. Zaten kendisi de o zamanlar herhalde İzmirler'de o bölgedeymiş. Altıncı kat var diyor. Beşinci kat var diyor. Biz grup grubuz diyor. Ben diyor beşinci katın adamıyım. Altıncı katta daha yüksek abiler var. Biz onları haddimize düşmeyi bir şey anlamıyoruz. Ama biz de diyor dördüncü üçüncü kata göre yüksek seviyedeyiz diyor. Bizim de bildiğimiz bir şey yok. Başka bir şeyler var özel diyor. Bizim de kırk elli oluyoruz diyor. Dünyadan toplanıyoruz diyor. Ta o zamanlar böyle şey. Şimdi diyor yurtlar var diyor. Yurtlarda kız talebe var, erkek talebe var. Bunların hepsinin günlüğündeki net not tutmuşlar. O notları işte abiler, ablalar topluyorlar. Toplayınca hepsi getiriyorlar. Buna sunuyorlar. Bir kere diyor böyle bir şey yine sunulduğum vakitte. Orada bir baktı diyor. Zübeyli abla diye bir kadın var diyor. Bu kadın diyor yani malıyla canıyla fedakarlık ediyor. Allah olsun hizmet diye diyor. Bu kadıncağızın kız talebeler çok seviyorlar fedakarlığını yani maddi manevi. Sevince işte onda met ediyorlar ondan medyayla bahsediyorlar falan not tutmuşlar. Bu notlarda bir de çıkıyor ki erkeklerin fetullah hocası varsa erkek talebeler bizim de Sübeyde ablamız var gibi bir not tutmuş birkaç kız. Hadi bu notlar önüne geldi diyor. Gelir gelmez diyor çünkü şerik kabul etmez diyor yani ortak kabul etmez diyor. Yani şimdi bak. Bir 20 sene evveli konuşuyoruz. Hadi şimdi sapıttı diyoruz. Ama biz bunları hiç bilmiyorduk böyle bir şey. Bak yeni yeni duyuluyoruz. Şimdi şu o o gün duysam 20 sene evvel kesinlikle ben notunu veririm. Çünkü tasavvufla da alakası olmadığını güzel ahlakla da alakası olmadığını şu yapılan harekete bak. Adam diyor ki ben, hepsi de tutturmuş şimdi. Ben o gün bırakmalıydım. On sonra yine bir zaman devam etmiş. Ben o gün bırakmalıydım. Şimdi Hüseyin Gülerce ne diyor? Abimiz tabi o da olur. Ben tanışırım, severim de yani. E şimdi ne diyor? Bir gün bir gittim diyor, STV'ye müdür oldum diyor. Baş müdür, yani bilmem müdür olunca diyor, işte manevi lider de İzmir'de demiş neymiş o zaman? Bayağı eski söylüyor, 95 falan diyor. Ben diyor işte gideyim de diyor bir elini öpeyim, duasını alayım dedik diyor. Şimdi diyor bizi işe getirdiler ama hiç kendisini tanımıyoruz diyor. O çünkü şakitlerden değil, o esasen İmam Hatip Meşeheli falan. Kalktım diyor, gittim diyor. Bir odada oturuyoruz diyor. Bir patırtı, bir gürültü koptu diyor. Gayri yani diyor. Ben de bir kapıyı açtım diyor. Bir de baktım ki diyor işte bir adamın hiçbiri söylüyor. Buna tekme tokat girişti diyor. Ama nasıl deviyor? nasıl deviyor? nasıl deviyor? Ben böyle bir dövme görmedim diyor. Allah Allah dedim diyor. Biz manevili der falan. Tasavvuf eli şudur budur. Derviş. Neyse diyor sonra yemek yiyoruz diyor. Yemek yerken dedi ki diyor. Ya diyor hiç böyle yapmamalıydım dedi diyor falan. Allah Allah türmüş işte insanız diyor. Nasıl diyor böyle yaptım ya falan. Böyle diyor bu, bu ya kendini ezen şeyden falan. Ben dedim diyor Allah Allah tövbe. İşte beşeriyet muktezası ama diyor demek ki yaptığıca razı değil çok pişman oldu falan. Sonra dediler ki diyor işte ya buna her dakika ayağa katar. Fakat bu bunun teyzesinin bir şesiyle evli. Onun için bunun makamı çok yüksek olduğu için sadece bunu döver. Öbürlerine nasip olmaz bir tokat, bir fiske nasip olmaz. Bunun makamı çok yüksek. O da o makamdan inmemek için devamlı tayak yemek üzere böyle hazır bekler. Ne zaman tayak yiyeceğim diye. Durum buymuş yani. Şimdi Gülerce diyor ki ben o zaman ayrılmam lazım. Ondan sonra 9 sene SETV'nin müdürlüğünü yaptım. Yani insanlar profesör ha adamlar. Profesör okumuş, okul müdürü. Ondan sonra da ne diyorlar şimdi? İşte arkadaşlar okullar okunursa İlahiyat okunursa, üniversiteler okunursa, imam hatipler insanlar aydın olurmuş. Aydın olunca da bunlara kapılmazmış. Ya bunlara kapılanların hepsi sizin aydın dediğiniz kaydınlar. Şu anda menzil cemaati dersin, Sofi, bizim ismi hala dersin, aydın değiliz biz. Doğru konuşalım. Benim bile diplomam bir şeyim yok. Menzili tutalım, onu tutan tutalım. Buna bakarsın, Bunların hiçbiri aydın değil. Yani Süleyman Efendi cemaatında da ekseri yani. Bunlara göre aydın değil. Üniversite mezun değil. Şu değil bu değil. Çoğu hep çoğumuz medreseden. Öbürleri zaten halktan genel cemaat. soğançı, sarımsakçı. Ama hiçbiri sapıtmış mı? Sapıtmamış. Niye? Adıyaman'ın başta bir mürşidi var. Mürşidini dinliyor. 40 tane diplomaya lüzum var mı? Yok. Adam doğru yolda gidiyor. İsmail Cemaat-ı mürşidi var mı? Hamdullah Mevlana Hazretleri. Bir tane sapıtan var mı? Bunlara kalıp millete silah çeken bilmem. mi? Bir tane yok. Gidiyorsun Süleymaniye Cemaat'ına bakıyorsun. Oraya hangi tasavvuf cemaat'ına bakıyorsun? Halk genelde aydın değil bunlara göre. Diplomasız. Bir tane sapıtan var mı? Bir tane sapıtan yok. Hepsi güzel ahlaklı insanlar. Peki bunların cemaatına bakıyorsun. Meclisi bombalayan kaç üniversite bitirmiş? Pilot. Millete silah çeken general. Öbürü askerine vuran orgeneral. Bu ne ya? İşte ben size devamlı diyorum okullardan eğitiminiz bozuk. Besmele'siz sal veletsiz eğitiminiz var. Buradan buraya liseye kadar biz okutmadık. Liseye kadar oradan geliyor. Oradan da alıyorsun. Oraya ondan sonra da bunlar yurda almış yok ışık evleri, bilmem ne evleri dersen Ama biz ne zahmet bizi Bizi de kandırdılar. Dershaneye gitmezse doğuda daha çıkar dediler. Bir de baktın dershaneye giden daha çıkandan beter. Daha çıkan hiç olmazsa Şırnak'taki askere polise bomba atıyor. Bu geliyor meclise bomba atıyor. Bir de oradaki Almanya'nın Ermeni'nin silahını alıyor. Amerika'nın silahını alıyor. Bizim askerin silahını alıyor. Buradaki bizim milletin vergisiyle milletin başına bomba alıyor. PKK'dan bir beter oldu bu haysiyetle. Durum bu. Şeriat, şeriat, şeriat. E şimdi işte dinler arası diyalogta bunlar Yahudi Hristiyan Cennet'e gidecek Muhammed-i Resulullah demeden olur dedikleri zaman bile biz o zaman anladık. Bak ben o zamana kadar hiç şey bilmezdim. Orada anladın mı ben hemen? Anladım. Dedim ki rahatsızlık var. Sekiz sene en az. En az sekiz sene var. Ben düğmeye bastım. Bütün sohbetlerimde canım çıktı bunları anlatan. iki de kitap yazıldı bu usta. Ben yazdım birini. Birinde de ortak yazdık. Yani bir bölüm benim tabii. Birinci bölüm. Ama şimdi sen Bu adamların derdi din değil. Hayrettin Karaman din şurasında en önde oturuyor. Ya bu adam aban toplantılarında Yahudülşen cenede girecek fikrini veren adam. Fetullah Gülen'in fıkıh üzerinde ne soracaksanız Hayrettin Karaman'a sorun. Zamanın müştehidi de odur dedi adam. E şimdi yine önde şu fıkıh şurasında. Yani Fetullah Gülen'i bıraktı diye adam düzeldi mi? Adam onu bırakmak Onu zaten çoktan bırakması lazımdı. Şimdi dinsizliği bıraktı mı? Diyalogçuluğu bıraktı mı? İrancılığı bıraktı mı? Vehabiliği bıraktı mı? Mezhepsizliği bıraktı mı? Dünyada soru var. Aynen bu soruların hepsi Gülen terör örgütü kadar tehlikeli örgütlerdir. Başımıza yakında büyük belalar açacaklardır. Biri bitecek, biri başacak. Neden? E, dış güçler o eleman bitince öbür elemanı devreye sokacak da ondan. Ajanları doldurdunuz mu? Sen yanlarınıza? Danışman FETÖ'cü çıktı. At. Öbür danışman iğrenci. Öbür danışman başbakanına danışman olmuş adam. Adnan İnaç bu ne? Adamın konuşmasını dinledim. Adnan mıydı? Adil mi? Adnan, Adnan İnaç. Şu anda başbakanımızın yardımcı olmuş şu anda. Başbakanımıza da buradan selam hürmetler ederiz, dikkatli olmasını tavsiye ederiz tabii ki. adamı konuşmasını dinledim, ne diyor adam? Hilal Kanalı'nın müdürüymüş, i̇şte 20 sene şu bu, ben onu bilmem, dönüş yaptım demiş. Sifil hocayı aramış, tövbe ettim demiş, yok İrancılığı bıraktım demiş. Sifil hocanın yazısını söylüyorum. Sifil hoca bana telefon açmadı yani, yazısından okudum. Ben demiş, İslamoğlu'yla kavga ettim demiş. Olabilir canım bir insan bir yere gitti diye kıyamete kadar orada kalacak hali yok. Tövbe ettim diyenin beyanı esastır. Dönüş yani tövbe ettim dememiş de. İslamoğlu'ndan ayrıldım demiş. İran şeyini bıraktım demiş. Bunları Sifil Hoca'nın yazısından okuyoruz. Ama e, bir konuşması var. Hutbe okuyor. Konuşmada ne diyor? Afgani büyük adam. Atluh çok mübarek adam. Reşit Rıza dinde huccet yani demeye getiriyor. Meale. Afgani kim? Osmanlı'yı batıran adam. Sultan Hamid'in 19 sene burada ev hapsinde. 19 mu 9 mu neyse çok tarihçiliği bilmem. Kadir Mısıroğlu hoşları daha bilir. Abimiz büyüğümüz. Şimdi Sultan Hamid'in burada göz hapsinde tuttuğu adam. Memleketi batırmasın diye. Afgani esasen Şiidir. Sünni gözükür. Esası Şiidir kesin. Raporları belli. Abdu. ya kime sorarsan sor. Mason. Masonluğu belgeli. Muhammed Avami Hoca belgeleriyle açıkladı. Ulimak Otel'de yaptığımız toplantıda da konuşuldu bu. Bizzat o sohbet var. İnternetlerde belki bulursunuz. Efendi Hazreti de iştirak etmişti. Orada açıkladı. Efendim, belgeleri var. Abdül'ün sözü. Bu Müslümanları İslam'la vuracağız. Abdül'ün sözü belgeli. Diyor ki Abdül çok büyük adam. E şimdi sen Afgani Abdül Reşit Rıza Mısır'daki Ezer'in reformist yapılması işte İngiliz'in Vehhabi hareketi nasıl? Suud'u Haremeyni, Mekke, Medine'yi perişan ettiyse Mısır'da da e, reformist akın e, çıkarılması bunların eliyle olmuştur. 100 sene kadar evvel. Şey, i̇şte yahud girecek de buradan, dinler arası diyalog buradan. Hepsi bu üç adamın papazlığı sayesinde olmuştur. E, bu adamı cemaatın, cuma'nın hutbesinde adam üçünü de metin. Hani birini belki takıldı kaldı demiyorsun. Zincirleme silsileyi sayıyor. E bu adam bu kafada. çok çok tehlikeli. Nasıl danışman olacak bu adam? Ne anlıyor? Hangi hususta bilgisi var? Neye danışman olacak? Hele bir de din adına danışmansa seyreyle gümbürtüye. Onun için size diyoruz evvela din hassasiyetiniz olsaydı şeriatı muhafaza maddesi, ubudiyetin birinci maddesi önceliğiniz olsaydı bugün FETÖ'den bu darbe yenmezdi. Ama Yine bakıyorum şiaratı muhafaza maddesi öncelikli değil. Niye değil? Karaman'ın dünya kadar batıl görüşleri var. Bu adam şurada öyle dönde. Daha dünya kadar batıl adamlar danışman, manışman, bürokraside ve ilerliyorlar. Yer boşaldıkça birileri şimdi buraya bunlar gelsin. Çünkü öbür tarafta aynı şey çıkıyor. Yani şianın İran'ın arkasında aradığı zaman nereye gidiyor? Siyonizme gidiyor. FETÖ'nün arkasını aradığı zaman buradan. O buradan dolaşıyor, bu buradan dolaşıyor. Hepsinin gerisi nereye gidiyor? Erbakan'ın dediği gibi. Parmaklara bakmayın, hepsi buradan sallanır diyor. Parmaklar ayrı çalışabilir diyor. Bura şey hareket etti mi, hepsi bu tarafa gider, bu tarafa gider. E şimdi, şeriat yokken tarikat mı olur, güzel aklak mı olur, eğitim mi olur, bilmem ne mi olur? Nasıl güvendiniz ya? Şuncacık şeyler senelerdir konuşulan meseleler. Hiç mi sohbet dinlemiyorsunuz? Hiç mi hadis dinlemiyorsunuz? Kimi dinlediniz de bu hale geldiniz? Ben anlamadım ki. Hocalarınız kimdi sizin ya? Yani bir insanın yetiştiği bir camia olur. Hadi cemaat lekeler değil şu lekeler, Camialar var. Ya bir camiada bir camiada hiç duymadınız mı ki şeriat diye bir şey var? Ayet var, hadis var, nas var, delil var, hüküm var. Buna muhalif olan bir şeysin. Nasıl barındırıyorsunuz? Adam kader inkar ediyor. Amentü gitmiş. Amentü gittikten sonra ne kalır ya? Yok o FETÖ'cü değil. Ya FETÖ'cü değilse de kumut ezile işte. Ehl-i Sünnet'in reddettiği külün fil haviye hepsi cehennemdedir buyrulan tabaka. Ve in merdu felâ bir adam kader yok diyorsa diyor bu Ebu Davud hadisi sahih hadis hastalanırsa ziyaretine gitmeyin. <gülüyor> Ölürlerse cenazelerine Gitmeyin Yani hatta Kadınlar hayızken Kadınlar namaz kılar diyenler için bile Allah bunları Dediye Allah haktı diye adı şerif var Hani bu itikada girmiyor zannedersin fıkha Gülüyor halbuki itikada giriyor bir yönden Çünkü bu tevatir bir konuyu inkar ediyor Abdestsiz kadına namaz kıldırttırıyor Şimdi birçok dila bu fetva var Hayızken kılınır Tutulur Bunlar hakkında da bu, bu tehlikeler var. Aynı şeyi söylüyor. Deccalla Allah bunları haşredecek. Mahşere deccalla çıkacaklar. Dünyada da yaşarsalar deccalla iltihak edecekler. Dinden çıkacaklarını söylüyor. Sonra cenazelene gitmeyin diyor. Ebu davut hadisinde alın yazısı yok diyenlere hasta ziyareti yasak edilmiş. Cenazelerin kılınması yasak edilmiş. Sen bu adamın yanında danışman yaparsan ne olur abi? Düşünemiyorum ne olur. Yani... Ben belli bir danışman için konuşmuyorum bunu. Bürokratlar yani genel manada bürokrasinin durumu. Bürokratların durumu bu. Bize ne, onun itikadından? Ne demek sana ne onun itikadından? İtikadı çok önemli. Çünkü itikadı dışa bağımlı olursa burada tehlike var. Adam kemalist oluyor, ateist oluyor, Atatürkçü oluyor bilmem ne oluyor. Ama vatan aynı olmayabiliyor. Bak vatan haini olmayabiliyor. Çünkü ateistim diyene de Müslüman diyecek halim yok. Bak Müslüman da değil ha. Türk olsan ne olur? Milliyetçi olsa ne olur? Adam Müslüman değilim diyor. Ateist adam. Ama vatan haini olmayabiliyor. Ve lakin hangi cemaatlerden efendim camialardan bilmem nelerden ipi sapı dışarıya bağlıysa, para ikimden alıyorsa emri oradan alıyor, Ve işte İncirli güçsünde nasıl darbenin planlarını Amerikalılarla yaptıkları gibi yarın bugün öbür gruplarda hangi devletle, hangi ülkeyle irtibatı varsa Vehhabi devletler var. İsim vermeyelim. Devlet demiyorum bak. Vehhabi devletler var. Dünyada şu an. Ondan sonra Şii devlet var. E bunların hangisinin irtibatı var para alıyorsa emir oradan alıyor. Yarın bugün en yakında... Tam, E ne yapabilir canım? Onlar FETÖ kadar güçlü değiller ki. Onlar o güce gelene kadar 40 sene geçer. E 40 sene geçerse senin onlar asla Senin torununa Yine birine rastlıyor. Hadi onu da bıraktık. Ne yapar biliyor musun? En yanına gelir ondan sonra der, derseler ki ona dış güçler sen bu adamın kafasına sık dediği zaman da darbe yapacak güzel üzüm yok. Bir lideri Öldürmekle beraber memleketi berbat eder. Öyle şimdi davalar liderlerle yürüyor. Bir lideri giden dava bitiyor. E şimdi bir adamın cinayet ve suikast yapmakla darbe yapmak kadar olur yani. Zarar diyorum zarar. Onun için bundan ne olur? Şundan ne olur? Bakma evvela muhafaza fevri şer'i. Şer'atın emrini muhafaza. İtikadı düzgün mü? Vatanla milletine bağlı mı? bunu bakacağız. Ha Müslümanlar da konuşuyorum bunu. Ama adam zaten Müslüman değil. Namaz yok, abdest yok. Hiçbir şeyle alakası yok. O ayrı bir şey. Onda da vatan ayni mi değil mi? Dış güçler irtibatı yoksa, vatan ayni değilse. Tabii onlar da ekmek yiyecek. Öyle hep ehl sünnet itikadını muhafaza alarsan dairelerde memur kalmaz. Onu demiyor. Ama İslamilere dikkat edilecek. Özellikle dikkat edilecek. Neden? Neden? Dış devletlerle irtibatı var mı yok mu meselesidir bu. Yine aynı bir bela. İşte diyorum bu güce kavuşmasa da ufak tefek yapılacak darbeler küçük küçük yani suikastlar. Şimdi her dakika bir suikast lafı dolanıyor bütün memlekette. Memleket ne hale geldi ya? Biz 28 Şubat'ta her tarafta gidiyorduk konuşuyorduk yine inatına ya. E şimdi gidemiyoruz bir tane. Her yerde suikast tehlikeleri. E bu ne olacak? İşte onu düşün demek istiyorum çok da büyük bir güce lüzum olmuyor bir suikastlı bir kişi yapabiliyor uzaktan kumandayla bile yapılabiliyor teknolojinin bu belaları da var bu zararları da var Onun için dikkat edelim dikkat, tedbirli olalım Allah'ımızın dininin itikadının el-i muhafazasında dikkatli olalım evvela o dikkat olmazsa öbür dikkat para etmez etmedi işte o dikkat olmadı Şahsı nefsi mülazalarla efendim ya işte bunların da karıları kapalı. Karısı kapalıdan zarar gelmez. E geldi. Nice başı açık insanlar var. Ehli sünnet itikadındadır. E bunlar gibi nice başı kapalılar var. Dinsiz kitapsızdır. Muhammedur Resulullahsız la la allah yeter diyor. Başı kapalılar diyor bunu. Nasıl olacak? Geliyor işte dine dolaşır. İnne ma ahmüke, ve lahmüke ve demüke ve lahmüke Dineke, dineke, dinine sarıl. Önce dinine itibar et. Senin kanın da, etin de, canın da dininden ibaret. Ben yine Allah konuşuyorum. Şeratın emrini muhafaza. Bak, ha nereye geldik oraya anlatacağız. Bunu işte montajı da zor bu işlerin. Bizi, ha bu lafı geriye montaj etmeleri lazım ki o konu şey olsun. Şimdi adam diyor ki, Gülen ne yaptı diyor. Notları bir gördü diyor. Eyvah, herkes uzaklardan gelmiş. Doğru dönüyorsunuz Yani iş bit, Toplantı bitti yerlence Gidiyorsunuz oralarda Efendim hanginizin Yurdunda kız yurdunda Notlarda hangi kızın Notunda bu Zübeyde ablaya Meti'ye varsa O Zübeyde abla bir hainlik falan yapmış değil ha, Hizmet kadın zavallı galiba Allah'a hizmet ediyormuş kadın niye bir Erkek talebenin Fethullah hocası varsa e, Bizim de Zübeyde ablamız var Demişler. Ne var bunda? Ne var bunda? cihaz hizmet ediyorsa orada kursa. Onlar da onu sevmişler yani. Yazmış oraya bir not. Hemen onu... O de abla diyor. O Profesör Ahmet Bey işte. Tamamen diyor. O da şeyciymiş yani. Din profesörü. Ha o şey tıp falan değil. O da din profesörü. Ben anlamadım. Konuştu konuştuk konuştuk Hiçbir şey anlamadım. Sonra o spiker dedi ona. Siz ne dedi? Hadisçisiniz falan bir şey dedi ona. Ve oradan anladım. Diyor ki... Efendim hemen bu kadın zaten Cübeyde'yi diyor hepten diyor attı diyor ablay diyor. Kızları diyor o anda kız çocuğunu gece gündüz fark etmez kapının önüne atacaksınız demiş. 20 sene evvel. Hani sinek ölçe ağlarmış. Hani çok merhametli her şeye ağlanıyor. Bunu diyor yaşadım diyor. Gözlerimle gördüm diyor. Kaç tane kız talebe sokağa bırakıldı diyor. Garibanlar kimi ana babası da gidemedi. Ve diyor öyle mektuplar sonra bana yazanlar oldu ki onun yetkilisi o bir, bir kursun. Burada diyor tamam ben de çok duygusal adamım ağlamağa başlarım dedi. Ben dedi o bir kız vardı, bana öyle bir mektup yazdı ki dedi. Yani o zaman duygusallaşmış. Yani milletin hayatını mahvettik demek istiyor. Kendini de ikrar ediyor, itiraf ediyor. Yahu bir insanı birisi metetti diye, notuna aldı diye. Bu kız çocuğu e, kapıya konur mu ya Anası babasını çağır bari de. Alın yine kızı. Hemen kapıya atın dedi diyor. Biz de tatbik ettik. Ya nasıl tatbik ediyorsunuz? Nasıl hadisçi oluyorsunuz? Nasıl profesör oluyorsunuz? Siz ne okudunuz ya? Nasıl aydın oluyorsunuz? Bir de yaptık diyor yani. Zumlanmış mısınız? Zombileşmiş misiniz? Ne bileyim? Ne diyorlar ona? mi edilmişsiniz? Beyindeniz nasıl yıkanmış? Hani okullardan aydın olsa kanmazdınız. Kız çocuğunu geleceksin. Ha çık dışarıda kapıyı atacaksın talebi. Nereye gidecek bu ya? Ne yapmış bu ya? 13. Böyle bir din yok, böyle bir kitap yok. Demek ki masonluk gibi, masonluğun bir şubesi değişik bir boyutu. Böyle bir şey, İslam'la böyle bir hareketlerin, tarzların alakası olamaz yani. Zerre kadar insafı, vicdanı olan bırak alimliği ya. Merhameti olan bir kız talebeleri bir not yazdı oraya. Ne notu yazdı oraya ya? Kötü bir şey müsteşem bir şey mi yazdı? uyuşturucumu getirdi? Ne yazdı oraya ya? Ablamız var işte ablamızı seviyoruz. Git dışarı. Vicdansızlık buralardan başlamış. Biz ne bilelim seni Onun için kulluk diyorsun. Evvela sohbet dinleyeceksin. ayet hadis öğreneceksin biraz. Bir şeyler dinleyeceksin. Kardeşim bak şeriatı muhafaza edeceksin. Tamam. Bu şeriatın emrini muhafaza demek bütün meselelerin başıdır. İtikatta da buraya girer. Fıkıhta da, amelde de buraya girer. Hepsi buraya girer. Bunu yapmayan adam kulluktan bahsetmesin. Ve ya ikincisi. Er rıza bil kaza ve kader. Ve kısmeti Allah'i Teala. Kazaya kadere rıza. Bunu da çok anlattım. Allah'ın taksimine rıza. Maddi paradan, puldan ne geliyor? Yeter Allah'ım. Razıyım ya Allah'ım. Tabi çalış, daha çok kazan ayrı da Helalından. Ama olan rıza. Çocuğunu Allah aldı. <Sessizlik> Aldığı da Allah'ın Verdiği de Allah ın. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Oğlu İbrahim öldüğü zaman Aleyhisselam Efendim Allah'ın takdirine rıza Ama en büyük bela oldu Ondan büyüğü olamaz Razı geleceksin Kendin ölsem bir şey yapabiliyor musun? Yapamıyorsun E işte başkası öldüğünde de Kendin ölmüş gibi Sessiz sigur Razıyım ya Rabbele Ağlayabilirsin bağırmak Sesli ağlamak yasak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 Bu mülazayla okunacak. İşte e, kader Allah'ın taksimatı. Efendim onun için çirmicinin rivat ettiğini. Ne diyor Mustafa İslamoğlu? Alın yazısı yok diyor. Kader diye bir şey yok diyor. Amentü'deki kader maddesi tartışmalı fazlalık diyor. Yani şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cabir ibn Abdillah'ta rivat. Burada yani yeri geldi derste bu. La yümini abdün hatta yümini bil kader. <gülüyor> Bir kul, hayri ve şerri, hayrın da şerin de yaratılmak bakımından Allah tarafından yaratıldığı ve önceden bilindiği efendim. Hatta ya aleme bilinceye kadar bir adam enne asa böyle mi yoktu. Başına gelen zaten onu şaşmayacaktı çünkü ezelde yazılmış. Vene maaktah leme be. Şaşan, yani mesela bir kaza oluyor, beşi birden ölüyor, biri kalıyor. adama soruyor nasıl oldu kaza falan. Ya diyor işte diyor böyle tır diyor buradan şöyle geldi diyor, şuradan girdi diyor, ben şuradan diyor, kapıdan diyor, ha şöyle yapmasaydım diyor, gitmiştim diyor. Bu adam şuurlu bir Müslüman olmaz. Laf olarak konuşuyor böyle tabii, gavur oldu demiyorum ama. Çünkü burada ne bilecek, neye inanacak? Ha olayı anlatabilir, olay şöyle gelişti ayrı bir şey. Ama böyle olmasaydı ben ölmüştüm şimdi falan, bu doğru bir şuurlu bir Müslüman konuşacağı laf değil. Ha, bu beni şaştı yani. Buradan geldi oradan gitti. Buradan böyle girdi bir ben kaldım. E bu şaştı seni yani. Bela şaştı seni. E bu Bileceksin ki bu zaten yazılmıştı. Ben burada kaza bela görmeyecektim. Bana bir zarar gelmeyecekti. Çünkü beni şaşan zaten bana isabet etmeyecekti. Çünkü ezeldeki ilim böyle der. Ve kader böyle dedi. Bir insan bu manada kadere inanmadıkça asla bak dikkat et yüminu, imansızdır diyor yani. Ha şimdi biz bunu kendisi için istediğini başkasının için istemedikçe gibilerde kamil manada iman nef deriz. Çünkü hiçbirimiz kendimiz istediğimiz her şeyi başka Müslümanlar için isteme makamında değiliz. Bazen istiyoruz. Bazısı için istemiyoruz. Ya diyoruz, bu adama oluyor oluyorum zaten falan. İstemiyoruz. Halbuki o da Müslümansa kendin için istediğini onun için de istemeden mümin olamaz diyor. Ama orada ne diyoruz? Kamil manada mümin olamaz. Çünkü Ahmetür'ün şartı değil o. Demek ki ahlakı tekamül etmemişti Manasına geliyor. Ama bu hadiste ne manaya geliyor? Ya bu hadis türdeki altı şarttan biri olduğuna göre kader ve ayetlerle de sabit olduğuna göre, mütevatir hadislerle de sabit olduğuna göre bunun manası nedir? Bu adam Müslüman değildir diyor. Bu şekilde inanmadıkça mümin olamaz. La ümünü abdül. Hiçbir kul mümin olamaz diyor. Olması için alın yazısı ve kadere iman şarttır. Durum bu. İşte ubudiyet diyorsun kulluk resul kulluğun 3. maddesi terkü rida-i nefsik talebi Allah'ın rızasını arama yolunda nefsinin rızasını yani canının istediklerini ne yapmaktır? Terk etmektir. Sen canın ne istiyor işte? Şimdi efendim namaz kılmamak istiyor. Sen abdesti güzel alıyorsun ve abdest alırken hızlı almak istiyor veyahut da üç kere yıkamamak istiyor. Ya bir kere de farz kurtuluyor işte iki... Böyle pazarlıklar yani. Nefis her şeyde uğraşıyor. Zekatın hesabında ona göre karıştırır. Bu şuna dahil bu burada dahil Onu ona düşer, bunu buna sayar. Böyle bakarsın yani çok hesap kitap. Nefis devamlı o Mevla'nın rızasına muhalif işler ister. Sen ne yapıyorsun? Olum diyorsun ya? Üç kere yıkacağım, doğru yıkacağım. Sen namazı kılarken sana der ki kısa oku. Işte yani her şeyde. Yani artık haramları zina etmeni ister, içki içmek ister, kumar oynamak ister. Yalan konuşmak için, gıybet yapmak ister. İsteri bırak, yapar zaten. O istemeden de yapar o. Çünkü gıybete o kadar alışılmış ki. Arada bir şey yok, kontrol mekanizması yok. Şimdi öbürlerinde yine bir aldı verdi oluyor yani. İçeride bir hesaplaşma oluyor. Bir fırtına kopuyor. Yapma yap. Gıybet zaten mutat normal. Su ister gibi çeşmede. içer gibi konuşuluyor Allah muhafaza. Bütün bunlarda. Rabbim bu işten, Efendin Hazretleri buyurdu, Efendi babamızdan nakle. Evladım, her işte iki tane mizanınız, teraziniz olsun. Belki belki de üç. Ha ben bu işi yapacağım zaman Allah Teala Resul bundan razı mıdır, değil midir? Bir hesap yap. Razı olduğunu anlarsan o işi yap. Razı olmadığını kalbine fetva sor. kalbin en iyi müftüdür. O biliyor. Razı değilse yapma. Ondan sonra ben bu işi yaparsam defterimize efendim sağ mı yazılacak, sola mı yazılacak? et. sağ yazılacağına Kanaat ediyorsan yap. Sola yazılacağını kanaat ediyorsan terk et. İşte aynı onun gibi mizanda da. Yani terazinin sağ tarafına mı konacak? Sol tarafına mı? İşte o sağa yazılan sağ konacak işte. Bu ölçüleri, kıstasları uygulamadan bir işe girişme buyururlardı. E şimdi bir insanda bu, bu ölçüler olduktan sonra tabii ki ubudiyet, yani gerçek manada kulluk tahakkuk edecektir. Ama bu ölçüler yoksa şeratın emirlerini muhafaza yok. İşime geliyor mu, gelmiyor mu? Bu adamdan zararım mı var, karım mı var? Şahsi ve indi. Mevzu buysa şeriatın emirleri yok. Şeriatın emri muhafaza etmediği zaman veya her meselede. Evinde, geçiminde, evlenmesinde, boşanmasında, döşenmesinde, kuşanmasında her işte şeriat ön plandaysa kulluk var. İkincisi, Allah'ın taksimine, kazasına, kaderine razı mısın? Bak razı mısın derken Kalben rıza oluyor. Öbür türlü rıza ne var? Sabır. Bak burada sabır demiyor. Muhammed Rabbi Rabbin Hazretleri ne buyuruyor mektubatta? Ben sana sabır et diyeceğim ama işte başına bela gelmiş rıza diyelim mektup yazıyor. Diyor ki ben sana nasıl sabra delalet edeyim? Çünkü neden? Sabırda yine ne var? Bir nevi içten de olsa isteksizlik var. Katlanma demek. Sabır tahammül demek. Ben seni rızaya delalet ederim. Ya ne demek istiyor? Zevk alman lazım yani. Allah'ım yaptı sevgili. Allah'ım yaptı ya. Ne yaptı? Çocuğumu aldı. Ne yapalım? Allah'ım bu benim ya. Ha o zaman duası var. Onu okursun. Daha hayırlısı nasip et. O didene de dua dersin. Onu da Allah aldığı için. Sen de razı geldiğin için ona da sevap yazılır. O çocuğa da günah yazmaz. Zaten bu da ermedikten sonra zaten günah. Bula da erdikten sonra da olsa babası razı olduğu için anası bu sabır rızayı gösterirse o çocuğun da günahları varsa affolun. Mesela, Herkese fayda var. Zaten eceli gelmiş. Daha yaşayacak değildi ki. Bağırıp çağırıp da sevabı kaçıtmanın da ne manası var. Deli misin? Geri getiremiyorsun madem. Bari rıza göster. Bu bir misaldir. Herkesin kendine göre başına gelen, maddiyatına gelen, işte evine barkına, ocağına gelen, iş hayatına, ekonomisine gelen efendim bir türlü sıkıntılar, musibetler var. Üçüncü madde neymiş? İkinci madde neymiş? Efendim Kazaya, kadere, rıza. Sabır değil rıza üstün makam sabır olsa ne olacaktı ibadet olacaktı rıza olunca ne oldu ubudiyet oldu yani dış görünüşte Allah'ım niye böyle yaptın beni mi buldun falan Allah'a karşı bağırıp çağırmıyor o da sabır deniyor i̇şte bağırıp çağırsa Allah'a karşı da falan sabırsızlık o zaten hepten kebair en büyük günah düştü ama sessiz duruyor Allah'a karşı bir şey konuşmuyor bu sabırdır bu ibadettir ama içindeki ne kaynatıyor Eğer içi razıysa Allah'ın bu yaptığına bu ubudiyettir. Yani kulluğun görünen tarafında bir de manevi tarafını da iki kanadı takmış oldu. Hakikaten Allah'a kulluk içten ve dıştan kul. Sen i̇şte namazda Allah'ın şeriatının emrine muhafaza ibadet. Ama huşu ile kılarsa namazı, Allah'tan başkası düşünmeden ubudiyet kul oldu. Şimdi sen bana ne sordun ve şeytanı tevekkül. Sen bana tevekkülü sordun ya burada kalıyorum. Şimdi tabi PKK durmuyor çünkü aynı yerden emir alıyor hatta telsizlerden ne geçmiş o gece Şırnak tarafında oralarda moralarda telsizlerden PKK şey yapıyor bunlar bunlar da asker ya PKK'da telsizleri dinliyor ya hepsi birbirini dinliyor da telsizler bunlar da telsizler var bunların kimisi yakalandı falan ya PKK telsizden diyor diyor ki anlaşalım barışalım kaynaşalım siz bize gelin biz sizi koruruz diyor bana niye demez öyle bir şey olsa PKK? Çünkü ben arka planda gavurlardan destek alan biri değilim. Ama gavurlardan destek alıp aynı yerden emir alırsan bir de bakarsın FETÖ ile PKK çok zıt gibi görsün. Kacaka'da 10 bin kişiyi doldurdular falan ya. Aa bu mahkemeler Kacakada 10 bin kişiyi içeri attı şeylerden PKK'cı diye falan. Biz de zannettik ki bunlar çok milli bir unsur. Allah Allah. Bir baktık Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan giriyor Ekrem Duvanlı. Ta o zamana kadar yeni yeni anladık yani o zaman tabii ki. Şimdi meğer telsiz, meğer telsiz hepsi birmiş ya. Bize gelin diyor yani. Allah Allah. Onun için ben size dedim gavurların hepsi el küfrü milletin vahidi. Kafir mi? Tek millettir. Madem Muhammedun Rasulullahsız bir din çıkartmaya çalışıyor o da kafir. Öbürü Marksız deniliriz bilmem. Zaten kafir. Öbürü Allah'a hiç inanmıyorum diyor da kafir. Allah'a inanıyorum deyip de Kur'an inkar etse o da kafir. Kur'an'a inanıyorum deyip bir ayeti inkar etse yine kafir. Le Allah diyoruz. Burada birleşelim arkadaşlar. Muhammed-i Resulullah'sız idare eden. E, bu da kafir. Hepsi kafir oldu kafir yani. Ne olacak? Tek millet. Tek millete dikkat edeceksin. Onlar tek millet. Biz de tek millet olacaksak ehli sünnet üst kimliği altında İslam islam demek el sünnet demek. Orada zaten ayrı bir İslam diye bir şey yok. Tek mi? İslam el-i sünnet demek. Yani sünnet Rasulullah'ın yolu demek. Bitti. Dualarımızın kabulü için e, Cuma gecesinin salevatını okuyalım. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyidina Muhammedin nebiyil ummi el-habibil alil -al kadri -al el-azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi سبحان رب العالمين على الباب الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم الناسئلك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم الناسئلك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار اللهم الناسئلك الجنة وما قرب إليها من قول ما عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول ما Allahumma nas'aluka min ghayri ma'saleka sallallahu ta'ala alayhi wa sallam na'udhu bika sallallahu ta'ala alayhi wa sallam al-musta'an walaik al-balagh wa la wa la illa billahi al-'azim wa dunya wa adab al-akhirah sallallahu ta'ala ala mawlana Muhammadin alhamdulillah alamin ila sallallahu alayhi Aliosram, o a n-a cafelat. a n-a bobam s-a s-a s-a s-a s Iaκ να αγβδού, Ιακ να σταγγίν. Ιδενας ζηράταλ μυστακίμ, ζηράταλ οι οποίοι ανγμτα αλημ, χωρίς